Biliyorsunuz bu programımız sanatın hemen hemen tüm alanlarını kapsayan bir program yürütüyor. Danstan, müziğe, edebiyattan, heykele, operadan, efendim tiyatroya pek çok alanın kendi alanında ünlenmiş, o alana uzun süre emek vermiş, ürünler ortaya koymuş sanatçılarımızı ağırlıyoruz. Bu haftaki konuğumuz Sayın Veysel Dikmen, romancımız Sayın Veysel Dikmen. Veysel abi hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hemen şeyden başlamak istiyorum, bizim verirseniz. Şimdi birbirini tamamlayan iki roman, Sıcak Tanrı'dan Soğuk Ekmek ile Gözleşlerimi Size Bırakıyorum. İkisi de Cem Yayın Evi'nden e, çıkmış ve birçok baskı yapmış romanlarınızdı. Şimdi e, yani e, ilk kitaplar olduğu için söylüyorum. Şimdi önce bunlardan bir söz edelim. Şu birbirini tamamlama e, sözcüğünün de altını çizerek. Evet. Benim ilk romanım Sıcak Tanrı'dan Soğuk Ekmeği yazdığım zaman e, temel hedefim şuydu. E, insanın bilinçaltının keşfine çıkmak onun e, gizli labirentlerinde gezinmekti. Ve bu romanımı yazdığım zaman e, temel kurgu e, Sıcak Tanrı'dan Soğuk Ekmek sevgi için insanlığa yaşam için Tanrı'ya yönetilmiş bir manifestoydu. Çünkü e, yeryüzü Gerçekten de e, eşitsizliklerle, ikiyüzlülüklerle ve köşeye sıkıştırılmış insanın e, sevgisiz bir ortamda e, kendisini var etme mücadelesiyle ilgiliydi. E, i̇şte Sıcak Tanrı'dan Soğuk Ekmek romanımı yazdığım zaman içerisinde Liria Lazaroviç diye bir e, kahraman, gerçek bir kahraman söz konusuydu. Evet. E, bu kahramanla e, romanın diğer kahramanı olan Kunt e, bir çocukluk döneminde karşılaşır ve ona e, gizli bir sevgi duyar. Daha sonra Gözyaşlarımı Size Bırakıyorum adlı romanımı yazdığım zaman e, burada aynı kahraman e, Liraya Lazaroviç'i e, aramaya çıkar ve onu... Gizemli bir yolculuktan sonra bir ruh kliniğinde bulur ve orada karşılaşır ve ona sevgisini sunma fırsatı bulur. Ama tabii ki aradan yıllar geçmiş ve Diriye Lazaroviç o teninden güneş geçen kadın yıpranmış, psikolojik bir takım darbeler yemiş ve Yalnızın kollarına sığınarak bir ruh kliniğinde yaşamını tamamlamak üzeredir. Şimdi e, her iki romanda da temel çıkış noktası Balkan kökenlidir. Ve Balkan'da yaşayan bir ailenin e, çocuğunun etrafında gelişir. Ama e, buradan yola çıktığım zaman e, söylemleriyle, anlatımlarıyla yeryüzündeki e, sevginin, ve sevgi arayışının evrensel e, temel vurgularını burada belirtmeye çalıştım. Ve insanoğlunu bu dar boğazlardan, çıkmazlardan labirentlerden kurtaracak temel şeyin e, sevgi olduğunu, sevginin e, Tanrı'yı bile yaratan e, temel olgu olduğunu, e, sevginin Tanrı'dan değil insandan, insana özgü olduğunu anlatmaya çalıştım. Çok ilginç çok ilginç yani gerçekten etkileyici. Ben elbette ki bunların tümünü okudum. E, yıllardan beri de bir dostluğumuz var elbette ki evet. fakat dinleyicilerimize daha iyi e, aktarabilmek amacıyla elbette ki birçok soru soru yönelteceğiz. Şimdi e, e, düşlerin şarkısı yok e, e, kitabınızın biri. Bunlar pek çok baskı yapan kitaplarınız. Hemen hemen tümü pek çok baskı yaptı. Birisi yine e, Babilonya şarkıları. Benim de çok özellikle e, çok ilgimi çeken. Altta Kılgamış Destanı'ndan ama yukarıda çok farklı motiflerle yürütülmüş bir ilginç bir kitap gerçekten. Sonra da en son geçen yıl mıydı, hevesi yıl mıydı? Büyük Ölüler Meydanı, İddiat ve Terakkin'in romanı. Geçen yıl. Geçen yıldı evet. Şimdi sondan başa doğru gidelim diyorum. Bir yeni bir roman üzerine çalıştığınızı biliyorum. Ve şimdiki aşamasını da biliyorum. Yani satır satır yeniden tadını çıkararak e, gözden geçiriyorsunuz, üzerinde çalışıyorsunuz. Önce bundan söz edelim sonra geriye doğru gidelim. Tabii. Şimdi son üzerinde çalıştığım roman e, Kayıp Ruhlar Cenneti. Bu roman e, tarihi bir roman ve tamamen belgelere bağlı olarak yazılmış bir roman. Benim ilk dört eserim Sıcak Tanrı'dan Soğuk Ekmek, Düşlerin Şarkısı Yok, Babilonya Şarkıları ve Gözyaşlarımı Size Bırakıyorum İnsanın Keşfine Yönelik Olan Romanlarımdı. Ee, bu e, süreci tamamladıktan sonra toplumun keşfine yönelik olarak e, yeni bir kulvarda yürümeye başladım. Bu amaçla ilk önce e, Büyük Ölüler Meydanı adlı romanımı Büyük Ölüler Meydanı iddia terakkiyi e, baz alan evet. ve oradan çıkış noktası yakalayan ama aslında e, Osmanlı'nın çok filo bırakılmış önemli son yüzyılına damgası vuran olayları da içerine alan e, iddiatçılarla birlikte e, toplumun kaderini belirleyen temel olguların keşfini bu Büyük Ölüler Meydanı'nda ortaya koymaya çalışmıştım. Evet. Şimdi bu son romanımda yine tarihsel ve belgesel bir roman olarak e, Kayıp Ruhlar Cenneti'nde e, Osmanlı'da e, yenileşme hareketleriyle başlayan ama e, insanın e, dramatik bir şekilde hı hı. E, Celali isyanları, Şehpetrettin Destanı e, ve e, daha sonra da daha sonra da yeniçeri e, kıymıyla başlayan insanoğlunun e, kanlı yazgısı üzerinde e, oynanan oyunları ve dolayısıyla bireyin yalnızlığının yanı sıra evet. aynı derecede toplumların da yalnız olduğunu dolayısıyla. İnsanların bir araya geldiği zaman bir güç oluşturma olgusunun sadece söylemler üzerinde olduğunu, yönetenlerin, yönetenleri acımasızca, dramatik bir şekilde yok ettiğini, düşlerini, geleceklerini, hayallerini yok ettiklerini anlatmaya çalıştım. Ayrıca bu yenileşme olgusuyla beraber insanoğlunun gerçek yenileşmesinin, kendi iç benliğinde başlayacağını evet. yoksa tepeden yukarıdan bir takım söylemlerle sunumlarla anlatılmış e, yenileşmelerin insanda değişime metaforması yönlendiremeyeceğini insanın kendisinin değişmeye hazır bir e, noktaya gelmesinin daha önemli olduğunu bunun da insanoğlunun ...toplum içerisindeki bütün iletişimlerinde kurumlarıyla diğer insanlarla e, olan e, çabalarında ortaya çıkacaktır. Evet. Dolayısıyla insan e, değişimini önce kendi hazırlamak zorundadır. E, yoksa toplu, aynı bireye söylenen yalanların topluma söylenmesiyle e, ne bireyi ne toplumu değiştirmek ve yeni kulvarlara götürmek mümkün olmadığını... Evet. E, son romanımda da anlatıyorum Ve dolayısıyla Osmanlı'nın daha geniş bir Perspektifini yani Tanzimattan e, günümüze Hürriyet itilafa kadar uzanan bir e, Dönemini anlatıyorum Buna anlatırken de İnsanoğlunun e, Dinsel Bir takım baskılarla Ve dinin siyasallaştırılarak evet. e, Toplum üzerinde e, Tanrı gölgesinde Yeni bir baskı düzeninin oluşturulmasını, yeni bir sistemin getirilmesini ve bir tür e, dini siyasallaştıranların yeryüzünde yapay cennetler oluşturmasını eleştirisini yapıyorum bu romanda. Evet. Evet, gerçekten etkileyici. Şimdi sizin konuşmanızı dinlerken yani bir yandan da kafamdan bir daire şeklinde döndü şu cümle. Günümüz romanında bu benim saptamam ama bu saptamaya da pek çok edebiyatçı, sanatçı ya da gerçek okurun katıldığını da biliyorum. Romanın içinde belki de romanda demeyelim yani öykü içinde geçerli bu insan yok. Bu çok hayret verici bir şey ve çok vahim bir şey bence bu. İnsan yok içinde. Yani birileri hareket ediyor, yürüyor, bir olayın içinden geçip öbür tarafa gidiyor ama ne bireyi birey ne bireyi toplum ilişkilerinden bir eser var. Ne insanın derin gerçeğinden ne toplumun derin gerçeğinden eser var. Bu çok şaşırtıcı ben sarsıcı. Yani bizim edebiyat geleneğimiz yani halk edebiyatından bu yana başlarsak çok mükemmel bir toprağa sahip bir edebiyat. Ve böylesi demin siz söz ederken hem içerisinde insanı hem toplumu birlikte yoğrulmuş bir şekilde algılıyorum. Hani okuduğumuz evet. zaman elbette başka dünyalar da açacak. Şimdi bu konuya ne diyorsunuz? Bu çok vahim geliyor bana. Evet. Şimdi Sıcak Tanrı'dan Soğuk Ekmek romanında şöyle bir e, cümle kullanmıştım. E, para Tanrı'nın yeryüzünden kovamadığı şeytanıdır. Evet. Paranın hükmettiği günümüz toplumunda insanlar daha maddiyatçı, daha ticari olaylara evet. bakmaya başladılar. Ne yazık ki edebiyatçılarımızın büyük çoğunluğu da Eserlerini ticari kaygılarla ön plana çıkarmaya başladı. Demin söylediğiniz gibi romanın içerisinde insan isimlerinin veyahut hatta insan hareketlerinin evet. olması romanı insani olmak boyutundan e, insani olma boyutuna taşımıyor. Taşımıyor. E, romana ruh veren, romana insan üyelerini getiren o romanın kahramanının Duydukları, hissettikleri, Tabii. duyguları, acıları, Tabii. kaybettikleri, yıkılışları. Dolayısıyla ruhuyla o romana can veren kahramanlardır. Dolayısıyla e, yapay kahramanlar yaratarak günümüzde e, yapay ilişkileri anlatmanın bir sanat ve edebiyat olgusu gibi topluma sunulması ne yazık ki maddiyatçı bir toplumun e, değer yargılarının evet. ve yarattığı insan olgusunun sonuçlarıdır. Ve bu nedenle e, çok önemli. E, şöyle bir kısa bir şeyden, anekdottan Tabii. bahsedeyim. Tabi lütfen. E, bir gün son romanda çalışırken bir arkadaşı kapısını çalar. E, ve Balzak son derece üzülmüş ve gözleri yaşlıdır. Arkadaş sonra neden üzüldüğünü, o da der ki son romanımın kahramanı öldü der. Ya Balzak Bazak, kahramanını yaşatmakta öldürmek de senin elinde. Tabii ki. Bazak da der ki hayır der, ben insanların kaderleriyle oynayamam ki. Ya. Yeah. Dolayısıyla Çok yazar bile olsa insan olgusu üzerinde sadece o duyguları, o gözlemleri sunabilir. Yoksa insanların duygularıyla oynayarak veya insanların duygularından yeni Tiplemeler, yeni kahramanlar çıkarmak değildir. Bence duygularıyla etten tırnağına kadar her şeyle var olan insanı yaratmak ve insanın bu noktadaki en çok ihtiyacı olduğu temel olguyu, evet. sevgiyi sunmak. Evet. En doğru olan, en evet. gerekli olan şey bu. Evet. Bence dünyada bütün bu savaşlara, bu karmaşaya karşın bu duyguların üzerinde duruyor. Evet. E, e, e, bu, bu sanatı e, sanatın bu düzeyini daha da ileriye götürerek yaşamalıyız elbette ki. Ama ne yazık ki demin de söyledik günümüzde e, pek çok negatif e, tavra e, tanık oluyoruz. Bunun da herhalde ülkemizin sosyal psikolo, psikoloji açısından da bir önemi var zannediyorum. Şimdi tam buradayken Veysel abi e, program başlamadan evvel sohbet derken bazı romanlarınızdan bölümler işaretlemiştiniz. aradaki evet. Arada bölümler. Evet. Şimdi tam da bu noktadayken yani insanın derin gerçeğinden toplumun derin gerçeğinden söz ederken biz oradan e, bir iki paragraf okuyabilir misiniz? Memnuniyette. Sıcak Tanrı'dan soğuk ekmek. Evet. Annem seyahate çıkarken çiçeklerinizi komşunuza evinizin anahtarını da mahallenin hırsızına bırakın derdi. Değer yargılarımızla güzelliklerin yağmalandığı yoksul bir çevrede ama mutlu yaşadık. İnsan çalınmamasını arzuladığı değerlerinin bekçisi olmaktan çok uzak. Sahip ise yalnızca toplum için anlam ifade eden, bizim içinse hiç de gerekli olmayan şeyler sanırım. Toplum uğruna insancıl değerlerimizin ve tüm güzelliklerimizin yitirilişine göz yumuyoruz. Evet. Tam da tam da hakikaten e, tam yerine geldi. Evet. Bütünledi doğrusu. Evet. Evet. Yine sıcak tanrıdan soğuk ekmekte evet. kendi varoluşunun sorgulamasını yapıp yeterince yanıt alamayan insanoğlu bir gölgenin kollarında yatıp giden yaşamının tadını aramakta. O gölge ki insanın yalnızlığını gittikçe büyütürken İnsanoğlu ise o gölgenin sınır, sınırsızlığında bir gün gerçek mutluluğu bulacağına inanmaktadır. Kendi sonuna çılgıncasına koşan böyle bir dünyada gittikçe yanlışlaşan insan, gerçek insan ol, olamamanın utancını mı yoksa Tanrı'ya benzemenin gizli bir gururunu mu taşıyor? Davut'un, İsa'nın, Musa'nın, Muhammed'in çocukları, Hangi Tanrının hizmetinde ve gözlerinde birikmiş kini hangi Tanrı silecek? Hangi Mesih'in torunları hangi ırkın insanları için yaratıldı bu dünya? Harikulere. Diye soruyorum. Evet tam da tam da yeri hak evet. gerçekten tam da yeriydi. Bunun üzerine konuşmuş olduk. Evet. E, çok uyarıcı ve sarsıcı da bir bölüm verdi. Evet. evet. Bu arada devam edebiliriz. Ee toplumsal arayışın içerisine girdiğimi bahsettiğim tarihsel romanlarımdan Büyük Öller Meydanında Şehzade Abdülhamit Sultan olmanın arifesinde analı Perestu Perestu kadını ziyaret eder ve ona kaygılarını dile getirerek ne yapması gerektiğini sorar ve Perestu ana da ona ilginç şeyler söyler oğul. Saltanat dertsiz olmaz. Osmanlı'yı dert değil kardeşler arasındaki kin ve husumet bitirecek. Bu kadar çok kardeş kanıyla beslenen başka bir saltanat yok yeryüzünde. Osmanlı'nın düşmanını dışarıda değil kendi içinde. O kötü yazgısını kendi hazırlıyor. Tanrı şeytanı yeryüzüne Osmanlı sarayından sürmüş sanki. Kardeşin kardeşe kanlı gözlerle nasıl baktığını ben bilirim. Ananın oğula, kocanın karıya, padişahın kardeşine kuşkuyla baktığı başka bir yer var mıdır şu yeryüzünde? Sanmıyorum. Osmanlı sarayın duvarlarını rutubet değil, kardeş kanı çökertecek. Osmanlı'ya padişah olacaksan kork oğul. Babandan kork, anandan kork, kardeşinden kork, hareminden kork. ''Korkuyla kuşatılmış böyle bir saltanat nasıl yönetilir Perastan'a?'' ''Şeytanın peşine başka bir şeytanı takarak, korkuyu korkuyla, oyunu oyunla, gücü güçle yeneceksin. Yeri geldiğinde gökyüzünden süzülen Şahin'den, yeri geldiğinde yeryüzünde sürünen yılandan medet umacaksın. Timsahın ağzına gizlenmiş inciyi almak için elini ağzına sokmaktan korkmayacaksın oğul.'' diye öğüt veriyordu. Gerçekten de e, bireyle toplumun yazgısı hep iç içe geçmiştir. E, toplum yapay değildir. Toplum değer yargılarından, inançlarından, ruhlarından arındığı zaman yapay toplum haline gelir. Yoksa insanla özdeşleşen bütün toplumlar e, kendi arınmasını, kendi yücelmesini, kendi sevgisini, kendi tanrısını kendisi yaratır. Evet. Şimdi bence yine bu, bu sözlerinizi ve e, Büyük Ölüler Meydanı'ndan okuduğunuz alıntı başlangıç sayfasıydı galiba değil mi? Evet. Hemen hemen hatırlıyorum. E, e, bu Babilonya şarkılarına bağlamak istiyorum. Evet. Orada yine bir bölüm son sayfalardı galiba. 43. sayfadan başlıyordu. Şimdi, yani bu da onu bütünleyen bir şey ol, duygu tabii. olarak geliyor bana. Şimdi Babilonya şarkıları aslında e, Hint ...Amerikan, Mısır ve e, Mezopotamya efsanelerinin... ...yeniden e, şey, yeni bir versiyonla yazılmışıydı. Burada anlatılmak istenen temel kurgu... ...insanın yalnız, yalnızlığını ve sevgisizliğini... ...ya da Tanrı olma kaygısını gılgamış. Gerçekten de Tanrı olma e, kavgasıyla yeryüzündeki bir takım mücadelelere çıktığı zaman en sonunda ona şu öğüt verilir. Üzülme Gılgamaş! Gözyaşlarımızla yüreğimizdeki sevginin çimeni yeşermedikçe nasıl mutluluktan ve huzurdan bahsedebiliriz? Gökyüzünde yaz, yansıyan ikiliklerden korkma. Asıl ruhuna giren ikilikten kork. Her seferinde yeniden doğmaya, ve her seferinde yeniden ölmeye hazır değilseniz insanı anlayamaz ve onu sevemezsiniz. İnsan sonsuzdan doğdu, mekansız bir dünyada yaşadı ve sonsuza gidecek. Bu yüzden ölülerin ruhları düş görmeleri için insanların üzerine serpildi. İnsanoğlunun karşılaşabileceği en büyük ceza ölüm değil sevgisizliktir. Yaşam denilen o uzun yol aslında iki adımdan ibarettir. Birinci adım görünen varlığı aşmak, ikinci adım ise gerçek sevgiye ulaşmak. Gılgamesh, Tanrılar sürekli haklı ve masum olamaz. Yüreklerindeki öfkeyi bir gün gerçek bir tanrı olan sevgi silecektir. Yeryüzünde bizi anlayacak tek kişinin yine insan olduğuna inanıyorum. Çünkü onunla çok iyi anlaştığımız ortak bir dilimiz var. O da sevgi. Sevgi sonsuza dek yaşayacak tek Tanrı'dır. Yüreğindeki sevgiyi yitiren insan, kendi cehenneminin ateşini yakmış demektir. Gılgamesh, yurdun olan Uruk'a dön ve yüreğinden sevgiyi eksik etme. Başından da Tanrıların armağını olan aklı. Ey uzun gün, yaşanan gündür. En büyük mutluluk, Yaşanan mutluluktur. Uruk'un duvarlarına tırman ve üzerinde gururla yürü. Çünkü hiçbir ölümlü, senin yaptığından daha görkemli ve senin yaptığından daha güzel bir yapı yapamadı. Yedi Bilge tarafından atılan temer üzerinde yükselen Anu ve İştar Tapınağı'ndan daha muhteşem o, o yapıyı gururla seyret. Ve duvarların üzerine konulmuş taş tabletlere, Ey insanoğlu! Önce insan olmayı dene, sonra Tanrı olmayı düşünürsün. Unutma, bütün çağları mutlu kılacak tek şey sevgidir diye yaz. Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Devam etmişken e, Veysel abi, e, bir de Düşlerin Şarkısı romanınızdan e, bir örnek bize sunabilir misiniz? Zevkle. Düşlerin Şarkısı aslında... E, temel vurgusu şuydu e, yaratılmış bir dünya yaşanmış bir dünyadan daha sıcak ve sevgi doludur. Bizi mutlu kılan değerler ve bizi mutlu kıran şeyler içinde yaşadığımız dünya değil. Kendi kafamızda, bilinçaltımızda yarattığımız dünyadır. O nedenle düşlerin dünyası daha masumane daha sevgi yüklü daha sıcak ve daha bize yakın dünyadır. Düşlerin şarkısı Yok Romanım'daki temel e, felsefe buydu ve e, oradan e, yine kısa bir pasaj okumak istiyorum. İnsanoğlunun belleğine kazıdıkları mezar taşına yazılanlardan daha zengindir. Cinsellik yalındır. Ona çok sesliliği kazandıran düşlerdir. Düşlerin büyüsüne tutunamamış her birliktelik sonunda çözülür. Çünkü bizler Düşlediğimiz dünyayı yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz dünyayı değil. Bu nedenle e, insanoğlunu temel çıkmazlardan temel e, karanlıklardan en zorba e, basınçlardan en zorba baskılardan kurtaracak şey kendi yaratacağı düşlerdir. Ve düşler bireyi ve birlikteliği yani aileyi de temel Tabii. olarak kurtaracak en büyük e, temel anahtarlardan birisidir. Tabii ki. Evet. Ee, sevgili dinleyicilerimiz, e, konuğumuz, romancımız Sayın Veysel Dikmen ki Babilonya şarkıları, Düşlerin Şarkısı Yok, Sıcak Tanrı'dan Soğuk Ekmek, Gözyaşlarımı Size Bırakıyorum, Büyük Ölüler Meydanı, romanlarının yazarı, Sayın Veysel Dikmen'de e konumuz. Bu romanların tümü Cem yayın evinden yayınlanmış ve pek çok baskı yapmış bulunuyor. Ee, Veysel abi, e, bizi kırmayıp katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. Ben de e, beni konuk ettiğiniz ve sabırla dinlediğiniz için ben de teşekkür ediyorum. Sevkle, sevgili dinleyicilerimiz haftaya aynı gün aynı saatte e, Sanat ve Sanatçılar programında yeniden buluşmak üzere. Biliyorsunuz programımız. Perşembe günleri de saat 19'da tekrarlanıyor. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Sanat ve sanatçılar, hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz.